Benim olduğum 21 yaşında hı hı. E, kütüphanede, üniversite kütüphanesine ders çalışırken kalp krizinden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin inşallah. 3 ay kadar oluyor. Şimdi ben hep duyuyorum küçük çocuklara hani ahirette şefaat etme veya anneyle görüşme şeyi varmış. Bu 21 yaşında vefat eden bir çocuk için de aynı şey hani geçerli mi? Yani evladım namazını kılıyordu Allah'a çok şükür. Hani inançlı bir çocuktu. Evet. Yöneltelim inşallah hocamıza. Evet. Yani Çocuğunuza rahmetli efendim. Evlat u Teala rahmetiyle muamele etsin inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Ben de dileklerinize katılıyorum. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Kendisiyle beraber, annesiyle beraber, babasıyla beraber ve hep beraber Hazreti Peygamber Vesselam vesselamla beraber kılsın inşallah. Amin inşallah. Yurtayım. İnşallah e, namaz kılıyor. Zaten delikanlı 21 yaşında. Elhamdülillah ilimle uğraşıyor. Kütüphane gibi bir yerde vefat etmiş. Ya sonra namaz kılan bir genç bu asırda ve bu şekilde namazlarını riayet ediyor. Bunlar hep sevindirici şeyler. Yani biz Müslüman olarak Müslüman olarak doğrudur bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman üzülürüz. Hakkımız var. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaşlar dökülmüş. Sahabe-i kiram biraz şaşkın olarak bakınca efendimiz demiş ki kal ve yahze. Kalp mahzun olur ve innel ayn tadma. Gözlerden yaşlar dökülür. Ve naqulu illa ma yurdi Ama biz Rabbimizi razı edecek şeyden başka hiçbir şey söylemeyiz. Rabbimiz takdir etti deriz. Ve inne li firakike ibrahim ula mahzunun. Ama ya İbrahim, oğluna hitap ediyor. Sen ayrıldığın için çok üzüntülüyüz diyor. Yani bir insanın, evladının, yakınlarının, sevdiklerinin vefatıyla üzülmesi hakkıdır. Ancak bir Müslüman olarak bizim üzüntümüzün sebebi sadece geçici bir süre için evladımızdan, annemizden, ayrı babamızdan ayrı kalmaktır. Şimdi bu delikanlının belki babaannesi, belki nenesi yaşıyorsa Allah uzun ömür versin, yaşamıyorsa rahmet etsin. Onlar da vefat etmişler. Bu delikanlı dedesinin, nenesinin geçmişlerinin yanına gitti şimdi. Yani onu geçici bir süre için başka bir yere uğurlamış oldular. Rabbim Celle Cile inşallah. hepimizin nihayetinde varacağı bir yere. Mutlaka öyle. Yani ölümden kurtuluşun tek bir çaresi var. Halil Hocamız, Halil Gülenç Hocamız derdi. Doğmamak. Bir insan dünyaya geliyorsa mutlaka ve mutlaka vefat edecek. Dolayısıyla elhamdülillah böyle hayırlı bir evlat vefat etmişse geçici bir süre için ayrıldığımız için üzülürüz ama emin olun inşallah Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu rahmetiyle kuşatacaktır. Ve cennette annesiyle inşallah annesi de böyle bir anne, böyle bir evlat yetiştirmiş. İnşallah Cenab-ı Hak ona da cenneti bağışlayacaktır. Hiç ayrılığı olmayan, hiç gurbeti evet. olmayan cennette inşallah Rabbim onları beraber edecektir. İnşallah. Beraber olacaklardır inşallah. Bizi de beraber eylesin inşallah Cenab-ı